Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. soma Yıracak bahsedeceğiz. Bu önümüzdeki yarım saati boyunca Yıracak köyünde tekrar Zeytin Ağacı katli başladı. İki günden bu yana... Denk gelmiş olma ihtimaliniz var. Kısaca hatırlatmak gerekirse 17 Eylül gece yarısında iş makineleri Yırca'daki zeytinlik, zeytinlik bölgesine girip 13 ağacı kökünden sökmüştü. Ve bunun üzerine de Yırca köylerinin nöbeti başlamıştı. Acele kamulaştırma kararıyla Kolin Şirketler Grubu tarafı tarafından başlatılan bu Yıkım ve katliam bir termik santral inşaatı içinde hatırlatmak gerekirse hukuki süreç henüz sonuçlandırılmamıştı. Oysa ki bu zeytinlik bölgesine böyle bir termik santralin yapılıp yapılamayacağına daha hukuki süreç olgunlaşmadan daha doğrusu sona ermeden acele kamulaştırma kararı ile bu yıkımın gerçekleştirdiği bilgisi verilmiştir. Lakin... Hukukunda, Hukuk yolunda açık olmasından biraz da cesaret alarak köylerin direnişi başlamıştı ve aslında bu direnişin sağladığı görünürlükle beraber daha bu görünürlükten ötürü de inşaat makineleri alandan çıkmak zorunda kalmışlardı. Ta ki iki gün öncesine kadar iki gün. Önce e, yıkım ekipleri yanlarında bir e, güvenlik şirketiyle beraber tekrar zeytinlik alanına e, girip e, ağaçları katletmeye başladılar e, ve e, bunu gayet gerilla taktiği e, diyebileceğimiz ya da aslında belki yangından mal kaçır gibi desek daha doğru e, olur bir şekilde e, yaptılar. Evet yüzlerce ağacın kesildiği bilgisi var. Enimizde bölgeye Greenpeace'ten dostlarımız, arkadaşlarımız da gitti ki aslında 17 Eylül'den bu yana gerçekleşen bugüne gelen süreçte nöbeti de içine kapsayan bu süreçte Greenpeace'ten sürekli insanlar vardı. Yanı sıra farklı kuruluşlardan, farklı politik kurumlardan tırnak içinde temsilcilerin İstanbul'dan PDP'yi somaya Yırca'ya gittiğini biliyoruz. Evet, yani toprağın Üstünü çoraklaştırıp e, tamamen e, oradaki hayatı öldürdükten sonra geriye sadece biliyorsunuz opsiyon e, olarak kömür madenlerini sunan bu e, sistemin sonuçlarıyla birkaç ay önce bir felaket, bir, e, bir cinayet vesilesiyle yüz yüze kalmıştık Soma özelinde. Şimdi yine benzer bir süreç e, burada yüzyıllardır. Orada olan zeytin ağaçlarının katledildiği olduğu gerçeğinden Bahsediyoruz. Lafı daha fazla uzatmayalım Biz bugün içerisinde Yırca'dan Bağlantılar kurmaya başladık. Öncelikle Deniz Bayram'la yaptığımız Bağlantıyı sizlere dinletmek istiyoruz Ziraat mühendisleri adını Greenpeace avukatı Deniz Bayram Bugün savcı da başvurdu Ve Valilik, Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım İlçe Müdürlüğü aleyhinde suç duyurusunda bulundular. Yanı sıra chat sürecine dair de başka hakikatler ortaya çıktı. Bugün Greenpeace'ten elimize ulaşan basın bülteni aracılığıyla öğrenmiştik. Şimdi alana dönüyoruz. Greenpeace avukatı Deniz Bayramlı görüşeceğiz. Evet Açık Radyo, Açık Dergi programı Yırca'dan Deniz Bayram'a bağlandık. Belki haberdarsınızdır dinleyicilerimiz. Soma'nın Yırca köyünde hatırlayanlar vardır. Eylül ayında acil kamulaştırma gerekçesiyle zeytinlik ağaçlarının kesilmesi üzerine köylünün oralının direnişi söz konusu olmuştu. Ve bir süreliğine aslında öyle gözüküyor bugünden baktığımızda. Buradaki bu büyük kıyımın önüne geçildiğini düşünmüştük aslında bakarsanız ama dünden beri aldığımız haberler... Ee, bu e, Burada faaliyet göstermek, bir santral açmak isteyen e, şirketin çok da aslında geri adım atmadığı e, yönünde. Şu dakika itibariyle 450 ağacın e, maalesef kesildiğini e, biliyoruz. Evet Greenpeace avukatlarından Deniz Bayram telefonumuzun diğer ucunda. Greenpeace bugün e, bir... Suç duyurusunda bulundu. Valilik ve kaymakamlık aleyhine ayrıntılarını almak istiyoruz. Ayrıca chat konusunda da başka e, hattan bir e, gelişme var. Onu da öğrenmek e, niyetindeyiz. E, i̇yi akşamlar Deniz Hanım. İyi akşamlar. Evet, e, şimdi en başından başlamayalım tabii ki. Acil kamulaştırma Hı. nedir e, vesaire en nihayetinde ama... Evet. E, Kısaca aslında tabloyu anlatmanızı isteyeceğim. Öyle ki jandarmanın aslında tutanak tutmasına rağmen kesim araçlarının tekrardan alana girdiği bir garabet durumdan bahsediyoruz. Evet. Greenpeace neye karşı çıktı? Bugün savcılıktaydınız. Kısaca direkçenizin içeriğini duyalım öncelikle. Ee, yani... Aslında 2-3 gündür e, basın ve kamuoyuyla paylaştığımız üzere e, biz bu alan üzerinde yani buradaki kuru, marjinal, kuru tarım arazisi, marjinal tarım arazisi ve zeytinlik arazi yani tarımsal alan ve zeytinlik alan üzerinde hı hı. hiçbir şekilde tarım, e, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığının tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmediği yönündeki bilgiyi Tarım Bakanlığı'ndan elde ettik. Evet. E, hiçbir şekilde burada bir e, bilindiği üzere e, toprak yasasına göre, zeytincilik yasasına göre tarımsal alanların, zeytinlik alanların, tarım Dışı amaçla kullanılabilmesi için tarım e, gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilmesi gerekmektedir hı hı. E, ve biz edinmiş olduğumuz cevaba göre e, bura, buraların tarım dışı amaçla kullanılması için e, hem proje sahibi şirket hem de Manisa'yı özel dairesi tarafından başvuru yapılmış. Fakat bu başvurular buranın zeytinlik ve tarımsal alan olduğu e, ve hukuken hukukun emredici kurallarıyla buraya e, yatırım yapılması, buraya bu, bu alanların tahrip edilmesi yasaklandığı için burada termik enerji santrali kurulması, e, kurulmasına izin verilmemiş. Evet. E, fakat buna rağmen e, bizim bunu e, gerek Kaymakamlıkla gerek valilikle gerek ilçe tarım müdürlüğü zaten kendisinin vermiş olduğu bir karar. İl tarım müdürlüğünün altında bir makam olarak. Hı hı. Hiçbir şekilde bu karara ilişkin olarak gerekli burada kamu düzenini sağlayıcı bir önlem alınmadığını gördük. Hı hı. Üç gündür burada ağaç kesiliyor. Sürekli köylüler taciz ediliyor burada. Sürekli köyler şirket yetkilileri tarafından aranıp iki gün içerisinde buradaki bütün ağaçları keseceğiz şeklinde bir takım tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. Var. E, nitekim hiçbir şekilde dozerlerle girmiyorlar. Çünkü hukuka aykırı olduklarının kendileri de farkındalar. Evet. Burada şirket çalışanları e, ve bugün bu kişilerin kimler olduğu da e, buradaki alandaki fotoğrafçı arkadaşlar tarafından fotoğraflandı. Hı -hı. Biz bu kişiler hakkında da şahsi olarak da gerekli işlemleri yap, yap, başlatacağız, yasal işlemleri. Hı -hı. E, üç gündür e, susturucu taktıkları elektrikli testerelerle alana giriyorlar e, ve hızlı bir şekilde koşa koşa e, 15 dakika içerisinde yaklaşık 100 ağacı kesiyorlar. Hı -hı. E, nöbet tutan köylüler e, testerenin sesini ancak böyle e, çok yakınlarda devreye gezerek sürekli devreye gezerek fark ediyor ve bunun üzerine engelleme söz konusu oluyor. Jandarma çağrılıyor. Jandarma komutanları geliyor. Defal, güvenlik bu arada şirketin güvenlikleri engel olmak isteyen e, engel olmak isterken orada hukuksuz bir işleme engel olmak isterken Hı -hı. E, güvenlik görevlileri tarafından şirketin güvenlik görevlileri tarafından engelleniyorlar. Hı -hı. E, jandarma geldikten sonra jandarma hem güvenlik görevlerine hem kesicilere bu burada suç e, kesim yapamazsınız buralara tarım dış amaçla kullanılmasına izin verilmemiş sekinde Hı -hı. E, bilgi vermesine rağmen Hı -hı. E, tutanak tutuluyor. E, jandarma çıktıktan e, bir saat sonra tekrar giriyorlar tekrar 15 dakika içerisinde yine 100 ağaç kesiyorlar. 3 gün itibariyle 300'den fazla ağaç kesilmiş durumda. Ee, ve biz e, defalarca Soma'daki idari birimlerden, Manisa'daki idari birimlerden bunun bu şekilde devam ettiği şiddetin açık, e, şirketin açık tehditleri olduğunu söylememize rağmen hala hiçbir önlem alınmadı. Hı hı. Toprak yasasına göre buradaki tarım alanını, buradaki zeytinlik alanını korumak e, ve buraya gelmesi muhtemel zararları engellemek, önlemek için tedbirleri almak bizzat valinin görevidir. Hı hı. E, valinin böyle bir yükümlü ...yasada açık olarak tespit edilmiştir. Ee, burada açıkçası açık bir şekilde... ...kamu düzeni bozulmuştur. <Gülüyor> ee, biz de bu nedenle... E, ...buradaki kamu düzenini yerine getirmek... E, ...için herhangi bir çaba sarf etmeyen... E, ...ve burada açıkça... ...yasal izin olmadan... Zeytin ağaçlarının kesilmesine göz yuman e, bu ilgili e, birimler birimler hakkında bir suç duyurusunda bulunduk evet. e, Manisa valisi, e, Soma Kaymakamı, ilçe jandarma komutanı e, ve ilçe tarım müdürlüğü tarafından e, ilçemiz tarım müdürlüğüne karşı e, suç duyurumuzu gerçekleştirdik. E, bugün itibariyle soruşturma'nın e, sonuçlanması ve bir an önce ilgili tedbirlerin al alınmasını. ...telep ettik savcılıktan da. Evet. E, durum kısacası bu şekilde. ÇED ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Biz e, bu projeyle ilgili adım attığımız her adımda e, yeni bir hukuksuzlukla karşılaştık. ÇED ile ilgili de Çevre ve Sevcilik Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan çelişkili bilgiler geldiğini gördük. Hı hı. E, nitekim ÇED sürecinde e, chat sürecinde oluşturulan inceleme ve değerlendirme komisyonu üyesi Manisa İl Gıda Tarım Müdürlüğü'dür. Hı hı. Yani burada tenlik enerji santrali kurulmasına izin vermeyen, burası tarım alanı olduğu için, burası zeytinlik alanı olduğu için bu izni vermeyen tarım müdürlüğü komisyon üyesidir. Çevre Bakanlığı komisyon üyesi, komisyonu e, Manisa İl Tarım Müdürlüğü'nü davet ettiklerini hı hı. fakat müdürlüğün gelmediğini yazılı görüşte bildirmediğini söyledi. Hı hı. E, fakat İl Tarım Müdürlüğü'ne ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na yapılan başvurunun cevabına göre ise İl Tarım Müdürlüğü, çet sürecinde tarafımıza hiçbir başvuru olmamıştır şeklinde bir cevap verdi. Dolayısıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da çet sürecine dahil yani burada asli kurucu unsur olması gereken e, Tarım Bakanlığı'nın da çet sürecine dahil edilmemiş olduğunu görüyoruz. Evet, ama tarım e, bakanlığında... Gerekli hukuki süreci başlatacağız zaten. Evet, Meşru ama... olmayan bu ÇED'e karşı. Evet Tarım Bakanlığı'nın yine de bir beyanı var. Bu e, alanın e, tarım arazisi olduğu e, kim arazisi olduğuna dair ve bu Çet raporuna bir biçimde dahil edilmemiş bir görüş şu Elbette, aşamada. Elbette, aynen, aynen. Ve yani bu, bu da galiba hukuki olarak sorumlu doğrudan Tarım Bakanlığı'nın e, görev tanımı içerisine girdiği için. Şimdi kısaca özetlersek, 300 dediniz aslında çok da... Önemi var ama bir yandan tek bir ağacın bile e, önemi var. 450 demiştim ben söyleşinin en başında biliyor musunuz kaç ağacın kesildiğini? Ee, yani şu ben 300 yani <gülüyor> e, hani 300'ü son bilgime göre söyledim. Ağaç <gülüyor> kesimi sürekli olarak değişiyor. Evet. E, takip edemiyorum. E, hani son yani biz burada takip eden arkadaşlarımız hemen anında basında ve kamuoyuyla paylaşıyorlar zaten. Evet. E, hani benim e, söylediğim kapsam sadece Sabah itibariyle son sahip olduğum bilgiydi ama sonrasında da e, ağaç kesimi oldu zannediyorum. Evet zaten 3 gündür ağaç e, kesimi evet. de devam ediyor diyorsunuz. El evet de, evet. E, bu kadar e, ağaç maalesef e, yok edildi e, diyelim zarar verildi e, yani ağaç aslına bakarsanız. Bunun e, yanı sıra güvenlikle e, beraber kesim ekipleri e, gelip aslında bir nevi direnişe şey, de. ediyorlar. Evet e, engel olmuş oldular. Evet ve bu noktadan sonra da şimdi ilgili makamlara suç duyurusunda bulunuldu sizin tarafınızdan Deniz Bayram bu arada bu kamulaştırma süreci tam olarak neye tekabül eder ben onu merak ediyorum yani Hı -hı. kamulaştırma sürecinin tamamlanmadığı gerekçesiyle ikdilenişin başladığını hatırlıyorum 13 ağacın kesildiği o zaman şimdi gördüğüm evet. anladığım kadarıyla Tarım Bakanı'nın şeyine göre açıklamasına göre zaten bunun kamulaştırılması söz konusu değil diyebilir miyiz Aynen yani işte burada bir kez daha aslında süreçteki büyük hukuksuzluklar ortaya çıkıyor. Ee, biz e, kamulaştır, acele kamulaştırma kararı zaten Damıştay'ın içtihatlarına göre e, zaten terlik enerji santrali bir yatırım konusunda asla söz konusu olamayacağı olamaz. E, i̇kinci olarak da zeytinlik alanında bir enerji yatırımı için, tarım alanı üzerinde enerji yatırımı için kamulaştırma söz konusu olamaz. Dolayısıyla iki kere bir hukuka aykırılık vardı ve biz bunun üzerine hukuki bir süreç başlattık. E, o dönemde e, henüz Tarım Bakanlığı'nın... Bakanlığından bilgi edinme başvurumuzun cevabını almamıştık ee, ama o gün itibariyle e, gerek Tarım Bakanlığından aldığımız cevap gerek e, Çevre Bakanlığından almış olduğumuz aslında bu alanda aynı zamanda e, imar planlarının da kesinleşmemiş olduğu burada bir imar planlaması da yok şu anda enerji santraline ilişkin e, imar planlarının da kesinleşmemiş olduğu chat sürecindeki bu e, usulsüzlükler bütün bunların hepsine e, yetkili idareler tarafından resmi bir şekilde cevaplarını aldık e, ve bu cevaplar doğrultusunda aslında ee, yani bize büyük bir hukuk hukuksuzluğu görmüş olduk. Evet. Ee, şöyle söyleyebilirim Manisa İl Tarım Müdürlüğü'nün Mart ayında ve Mayıs ayında Haziran ayında yazılmış e, ka, e, yazıları var <gülüyor> e, buraya görüş olumsuz görüş bildirdiği ve izin vermediği konusunda keza aynı şekilde Mart ayında fakat buna rağmen e, Mayıs ayında acil kamulaştırma kararı alınmış. Evet. evet. Buna müte mütekabildi. Ee, orada bir nöbet halen e, devam etmekte. Onu da söylemek lazım galiba. Yırıca köyünde hukuki sürece paralel e, olarak da zaten dediğiniz gibi sürecin birçok aşamasında hukuksuzluklar e, baş gösteriyor. İnsanlar yani e, Yırıcalılar ve aslında Yırıcalılara destek için oraya gelen... Işte Çevre şehirlerden yani İstanbul'dan gidenler de var bildiğim kadarıyla orada bedenleriyle var olmaya devam ediyorlar ağaçların başında. Çok teşekkür ederim Deniz Bayram. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın kolay gelsin. Evet gün içerisinde Greenpeace avukatı Deniz Bayram'la yaptığımız söyleşeydi. Ziraat mühendisleri adına savcılığa e, bildirdiği suç e, duyurusu vesilesiyle onunla konuşmuş olduk. Az evvel kesilen ağaç sayısı konusundaki teeddütümüzü karşılıklı e, giderememiştik aslında ama bu e, söyleşinin yapıldığı dakikadan e, bu yana e, kesilen ağaç sayısının 475 e, olduğunu duyuyoruz. tekrar. Öğlen saatlerinde yine şir şirket çalışanları hızla e, alana girmişler ve bağ evinden 500 metre uzaklıktaki alana ulaşıncaya kadar 99 ağaca yolların üzerinde e, kesmişler. Ama görüntüde dalınmış bu arada keserken bilmiyorum. E, bu da bir teselli sayılmaz tabii ki bu kadar ağacın katledildiği bir e, durumdan e, bahsediyoruz. aslında bakarsınız. Evet e, şimdi köy muhtarı. Mustafa hakkına bağlanacağız e, açık dergi e, içerisinde e, şirketin yönetim kurulu e, üyelerinden birisinin Arzu e, atin e, tüm zeytinliklerin iki günde kesileceğini e, köylere ilettiği bilgisi vardı zaten e, elimizde lakin e, çok da temellendiremiyorduk şimdi Mustafa Bey'le konuşalım söylediğimiz gibi Yırca köyünde direniş Eylül ayından bu yana devam ediyor direnişe e, rağmen de Şirketin e, Artık saldırı diyeceğim Saldırısından e, sonra 2-3 gün içerisinde 500'e yakın ağacın kesildiği Bir durumdayız. Bugün akşam saatlerinde Yircaköy Muhtarı Mustafa Akın'la görüştük. Buraya yapılması e, Yapılmak istenen e, Santral termik Santral'in şantiyesi önünde bekleyiş içindelerdi. Bir muhatap arıyorlardı kendilerine soru yöneltebilecekleri. O sırada Mustafa Bey yayına aldık. Şimdi dinleyelim. E, Yırca köyü muhtarı Mustafa Akın'la e, konuşuyoruz şu anda. E, şantiyenin önündeler. E, akşam saatlerine doğru yaptık bu telefon kaydını. 2-3 gündür e, Yırca'da tekrardan ağaç kesimleri başladı ve maalesef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 19 Eylül'de icradan gelen bir emir vardı boşaltılmasıyla ilgili. Hı hı. Ama bu şirket 17 Eylül gecesi üç tane e, kepçeyle araziye girip 13 tane zeytiri köklemişti. Evet. Vatandaşlar yetişip engel olmuştu. Evet. evet. Ee, bir sürü ara verdiler bunu. Son üç gündür dört gündür yine e, bu sefer kepçeyle değil e, motorlu destrelerle. Evet motorlu destrelerle bir kapla geliyorlar dört beş kişi. Hı -hı. Tam sayısını ben bilmiyorum. Beni içeri sokmuyorlar zaten. Hı -hı. <gülüyor> ee, evet. Kesiyorlar. Yani 10-15 dakikanın içinde vatandaş nöbetçiler yetişene kadar e, geri kaçıyorlar. Böyle bir kap yöntemi var. Evet. Ee, i̇şte bu son üç gün içinde 400 söylediğiniz gibi 470 veya 480 ağaç evet. e, kesildi. Evet. En son bugün iki buçukta yine aynı eylemi tekrarladılar. 10 dakika içinde sanırım 90 mı 99 ağacı yine kestiler. Evet. Aslında yani nöbet devam ediyor yırcada. Buna rağmen nasıl yapıyorlar? Yani o nöbet kadar. Nöbet insan... devam ediyor ama bu alan büyük bir alan. 500 bölümlük bir alan. Hı hı hı Şirketin her yerden girme şansı var. Her hı. yerden girebiliyor onlar ama hı hı. vatandaş işte tel örgüleri ancak geçebilirse girebiliyor. Hı hı. hı. Zilliyetlik takları varmış arazi üzerinde işte tecavüzden jandarma gelip çıkarır zaten vatandaşın. Onun için giremiyor vatandaşlar. Evet. Evet. E, orası aslında bir e, yani olduğu gibi zeytinlik e, arazisi. Yani giriş çıkışta böyle bir tel örgüler mi var? Biz çok da bilmiyoruz evet, aslında. Anlatabilir giriş, misiniz? Evet. Işte, tamamında tel örgüler var. Sadece şantiye kapısı olan yerde e, bir dere olduğu için e, derin bir dere var. Hı hı. Oraya bir köprü kurmuş onlar. O köprüden kendileri geçebiliyorlar şantiyenin önünde. Şantiye bu bildiğimiz yani şirketin santral yapmak üzere kurduğu şantiyeden bahsediyoruz değil mi? Evet bu isimle alanı dışında bir şantiyeleri var hemen dibinde bitişinde. <gülüyor> onlar oradan girip çıkabiliyorlar. İstedikleri yerden giriyorlar. Mesela kepçeler girdiği zaman geçen gün kepçe tel örgüleri koparıp kaçtığına ben şahit oldum. Gözümle gördüm. Evet. Vatandaş geldiğinde onlar kaçıyorlar. Eğer yasalsa madem niye kaçıyorsunuz? Niye işinize devam etmiyorsunuz? Hı <gülüyor> hı. Danıştay'da dava var. kamulaştırma da, e, Acil kamulaştırma kararına karşı dava açıldı. Evet, evet. Sanırım e, yakın zamanda bir karar verecek ama bunların e, şu an çok acele etmelerinin sebebi herhalde bir duyum aldılar. Aleyhlerine bir karar çıkacağını tahmin ediyorlar bence. <gülüyor> Onun için bu karar çıkmadan e, bu zeytinleri temizlemek istiyorlar. Öyle gözüküyor ki aslında 470 küsür zeytin ağacı bayağı büyük bir rakam gibi geliyor. Yani insanların içi acıyor gerçekten. Tabii 6 bin kadar daha var kesilecek. E, bu hızla giderlerse yani biz engellediğimiz halde 2 günde 500'ü e, kestiler. Evet. 4-5 evet. günde herhalde bitirirler. Evet. Girecek ve Muhtarı Mustafa Akın'la beraberiz. Şimdi siz şantiyenin önündesiniz e, galiba ve bir evet. be bekleyiş sürüyor. Peki Colin'den, Colin Şirketler grubundan e, kimseyle konuşabildiniz mi? Yani bir bir Şu an Özgür mu? Özel var burada Manisa Milletvekili. Hı hı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Bey var. Hı hı. Yetkili arıyor. O da teknik burada ama herhangi bir yetkili çıkmıyor. Çıkan da ben yetkili değilim diyor. Ağaçları e, kesme emrini veren ya da e, güvenlik şefi olduğunu iddia eden bir kişiyle ancak konuşabildi. Hı hı. Emri ben verdim dedi. E, şey, emri Tayfur, Tayfur Bey verdi dedi. Hı. Ben dedi onların başında bekliyorum yani. Sorumlusu benim dedi. Anladım. canlarmayı çağırdık bizde bu adam e, ifadesi alınsın diye. Köylüleri de hakaret etti. 50 kadar e, vatanda şu anda şikayetçi ondan da. Hı hı. Buradan alını, alınıp götürülmesini bekliyorlar. Evet yani şantiyede çalışanların alınıp götürülmesini bekliyorlar değil mi? Hayır hayır bu kesim işinde e, güvenlik şefi olduğunu iddia eden kişinin. Ha, evet özellikle o şahsın. Peki... Evet. E, yani mümkün olduğu kadar takibinde olacağız tabii ki ama dediğiniz gibi böyle bir şey de var, akın da var gibi şu anda şirket tarafından öyle gözüküyor. Yani umarız durur, umarız bir yolu bulunabilir. Mustafa Bey... Hayır, dur durmayacaklarını söylediler zaten. Şirket yetkilisi emin olduğumuz kaynaklardan biz haberini aldık. Bu iki gün içinde bütün zeytinliklerini temizleneceğini, kesileceğini söylüyorlar. Evet ama bunun hukuka, hukuka aykırı olduğunda... Tabii zeytin yasası, Yani en azından bir zeytin yasası var. Zeytin koruma altında olan bir bitki. Hı hı. E, henüz değişikliğe uğramadı. Mecliste belki gündeme gelebilecek önümüzdeki hı hı. günlerde ama... Hı hı. Hala zeytinler koruma altında. Evet, evet. Yani kendi zeytini dahi kesemezsin. Gerekli mercilerden izin almadan kesemezsiniz. Hı -hı. Onun için kaçıyorlar. Yani cezaya razılar. Özetle. Öyle gözüküyor. Evet. evet. Peki yani merakımdan ve biraz da cehaletimden soruyorum. Şimdi bu kadar ağacın kesildiğini e, söyledik. Yani o ağaçlar artık ölü ağaçlar mı sayılmaktır Mustafa Bey? Tabii tabii tabii ölü o. Bir daha onun dönüşü yok artık. İsmisi köklenmek suretiyle, e, yerinden çıkarılma suretiyle, kepçelerle, Kesiliyor. Bir kısmı motorlu desterelerle Hı -hı. rastgele yerinden, orta yerinden kökünden, köküne yakın bir yerden kesiliyorlar. Evet. Şu an duyduğumuz testere sesi değil herhalde değil mi arkadan? Değil değil. Bir pat pat bir motor geçti de. Anladım. Peki var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Ee, gündemi getirirseniz memnun oluruz. Ne demek? Zaten gündemimizde çok sağ olun kolay gelsin. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet Mustafa Akın Soma Yirceköy Muhtarı bizlerle beraber de bugün şantiyenin önünde olup şantiyenin önündeki bekleyişleri sırasında durumu bir de ondan duymuş olduk. Evet durum vehmetin üzerine çok da söylenecek bir şey yok. Mesela hem hukuki açıdan hem de orada yaşayan birinin ağzından duymuş olduk açık dergide. Takibinde tabii ki olacağız.